Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programında daha bu hafta sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin e, hangi köşesinde bir çevre sorunu varsa bu sorunları e, ekonomi ekoloji programında sizlere e, sizlerle birlikte e, masaya yatırıyoruz. Bu hafta da. Ee, yine stüdyoda değilim. Ee, evde de değilim ama bu sefer. Çok uzaklarda Isparta'da. Gülleriyle meşhur Isparta'dan bu yayını e, sizlere ulaştırıyorum. Ee, açık Radyo İstanbul'da. Ben Isparta'dayım. Ama bu hafta sizlere e, Hasankeyf'e, Batman'a doğru uzanacağız. Çünkü e, biliyorsunuz bu radyonun dinleyicileri de, açık radyo dinleyicileri de bu konuya, bu konuyu eminim yakınan takip ediyorlar. Hasankeyf ee, artık yarım asırı geçti diyordum bundan 10 yıl önce e, 60-70 yıl oldu artık e, bu kadar uzun süredir ülkenin gündemini meşgul eden bir sorun. Ben gazeteciliğe ilk başladığım yıllarda zannedersem ilk haberlerimden biri de e, Hasan Keyfin yok olmaması ile ilgili yapılan kampanyalardı ve yıllarca Hasan Keyif yok olmasın, Hasan Keyif'siz kalmasın, Hasan keyfine baksın kampanyalarıyla ilgili. Bir sürü haberler yaptım ve Hasankeyf'e de gittim. Ama bugün gelinen nokta itibariyle artık keyfi maalesef kaybettik. Hasan Hasankeyf e, sular altında kaldı. Tam kalıp kalmadığını, suların nereye kadar yükseldiğini bilmiyorum. En son geçen yıl e, baraj kapaklarının kapandığı gün ben oradaydım. Hasankeyf'teydim ama ondan sonra bir daha da gidemedim. Son sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara göre de artık Hasankeyf ilçe sınırlarına kadar geldiği... Evet. Ee, ve epey de yükseldi. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Telefon attığımızda tabii bölgede uzun yıllardır orada doğup büyümüş. Ee, bölgeyi çok iyi bilen, bu sorunu yakınen takip eden, aynı zamanda mağdur da olan Çoban Ali var telefon attığımızda. Çoban Ali, merhaba. Merhaba. Ee, hoş geldiniz yayınımıza. Ekonomi, ekoloji programındasınız. Hasan Keyfi böyle yıllardır takip ediyoruz ama biz uzaktan takip ediyoruz elimizden geldiğince kamuoyunu bu konularda e, bilgilendirmeye neler yapılıyor neler olup bittiğini e, bilgilendirmeye çalıştık ama siz orada e, konunun direkt muhatabısınız e, bir mağduriyet yaşanıyorsa e, ki e, yaşandığını hepimiz biliyoruz e, direkt muhatabısınız e, bir kez daha yayınımıza hoş geldiniz deyip oradaki son durumu size soralım baraj kapakları geçen yıl kapanmıştı ee, sular ne seviyeye geldi? Arkadaşlar Hasan Gert'in selam sevgiler bütün seyircilerimize. Şimdi Hasan Gert'in konusu 1965'te olan bir söz konusuydu. Tabii ki bizim insanlarımız sani halen de kimliğe baraj olacağını kimliğe olmayacağını düşünerek e, ta ki şimdiye kadar ve son iki e, gün itibaren barajın hızlanmasıyla ve şu anki görüntüde kapakların kapanmasıyla eski Hasan Gert'in birleşimi tamamen sulara gömülmüş. Bugün bu önce Hasan Gip'ten bir 9-10 tane eser taşını yeni iyileşim alanına. Zenebi Türbesi, Hamam, Kale Kapısı, Kızar Cami'si, iki tane Binar Emnis, İmam Abdullah bunlar taşındı. Hasan Kebi ise sular nasıl yükseldi bizim eski köprünün üzerinde şu an 70 metre su yükseliyor. Yani kalenin bir e, üst kısmına kadar gelmiş bizim Hasankeyf kalesi adı olmuş ama hı. burada bir anlasın bu kadar ilçeyiğini ve bir anda bu kadar geleceğini kimse tahmin etmemişti çünkü çok e, ekili araziler soğutma kaldı, çok e, fıstık arazileri soğutma kaldı, çok bağ bahçe kaldı. E, bu bu sene hissettik ilk defa burada bir iklimin değişikliğini yaşıyoruz. Ve daha Hasankeyf Yerine oturmamış, gelen çok misafirlerimiz var. Nereye gidecekler, nereye gideceklerini bilmiyorlar. Çünkü ne düzergahı ne de bir anlatım var. Ve e, burası yani toparlaması böyle bir zaman alacak. Ama hiçbir şekilde eski Hasan Kefi tutacak bir imkan yok burada. Peki şimdi adım adım ben sorular soracağım. Ben geçen sene e, baraj kapakları kapanmıştı. Şunu söylüyorlardı. Yani bir sene boyunca yavaş yavaş yükseldiğini söylemişlerdi. Hatta ben birkaç ay önce... E, bölgeden yine bazı insanları aradım sular ne seviyede diye e, yani eski yerleşim yerinin daha sular altında kalmadığını söylemiştim böyle birkaç haftada bir aniden mi bir yükselme oldu e, planlara göre de oradaki El caminin minaresine kadar gelecekler. şu anda o söylendiği yere kadar yükseldi mi sular e, şu anda söylediğim şey baraj tutulduktan sonra bizim Dijde'yi besleyen ayrıca çok büyük kaynaklar var bu kaynakların İkbar'da yağmurların çok olmasıyla kaynaklar patlaması da bir anda su yükseltmesini değil Hani bizim hesabımızda 1-2-3 yıl derken 6 ayda su tamamen kapattı burayı. O binarimiz hmm. kendi yerinden taşındığı için binari Hasan Kepa onun seviyede en yere kadar geldi. Yani bizim küçük sarayın bir penceresine kadar gelmiş. Yani burada hmm. şu anda suyun yüksekliği 70-80 metreden yüksek olmuş. Anladım. Yani hesaplandığı son noktaya kadar ulaştı değil mi? Tabii ki. 5 medyada fazla yükseldi. Hmm. Anladım. Peki artık tamamen o zaman ben görmedim. Fotoğrafları gördüm tabii. Böyle olduğunu tahmin ediyorum ama e, yıllardır sizler de uğraşıyorsunuz. Bizler de buradan e, sizlere sesi olmaya çalışıyoruz. Hasankeyf yok olmasın diyorduk ama e, bugün itibariyle e, Hasankeyf tamamen e, sular altında. Değil mi? Aynen. Şu an şey diyeyim. E, bizim Hasankeyf'te yine şöyle bir özellik var. E, eski Alayın Mağara, şelalemiz var. Ee, Kanyonlarımız, kale adı olmuş, su altında kalmamış kale, terpanemiz kalıyor. Etrafında set yapıları için yeni Hasan Geçen tekne turlarıyla Hasan Geçen kanyonları gezme içine sahibiz burada. Şehirde sahibiz. Ama e, maalesef işte bu düzen oturmadığı için gene insanlarımız gezmede gidiyor. Bu da ayrı bir üzücü. Ve eski halini gören insanlar bugünkü halini gördükleri zaman da çok hayal kırıklığı yaşıyorlar ve biz de hani yeni Hasankeyf'ten buranın yaşantısına, buranın hayatına alışamadık burada. Peki şimdi ona geçelim. Artık e, yıllardır bu uğraştığımız Hasankeyf yok olmasın e, kısmı geride kaldı. Şimdi artık yeni Hasankeyf, yeni yerleşim yeri diye bir yer yapıldı ve yeni evler yapıldı bir eski Hasankeyf'e işte botlarla teknelerle bir turizm yapılacağı söyleniyordu ama o turizme geçmeden önce ona girdiniz ama ona geçmeden önce yeni yerleşim yeri'nin durumu nedir ilk önce biliyoruz kamu binaları yapıldı kamu personeli geçti sonra halk sahipleri denilen tırnak içinde kullanıyorum bunu çünkü orada da çok tartışma olmuştu işte gerçek evlere sahip olanlar kiracılar vesaire bir sürü tartışmalar vardı. Yeni yerleşim yerinde de herkes artık evine oturdu mu? Bütün altyapı bitti mi? E, siz yeni yerleşim yerinde mi yaşıyorsunuz? Oradaki bir durumu konuşalım mı da Tamam. Şöyle diyeyim. E, şimdi ilk burayı yaparken insanlar bayağı bir e, tefkinliydi. Sonradan bir kurallar çekildi. Herkes kendi evlerine geldi. Evler oldu. Herkes kendi evine bakıyor. Bizim burada çarşılar kuruldu. Eserler, i̇şte soğan sergileniyor, yapılıyor. Ondan sonrası e, şimdi bir sıkıntı. Son kalan bir 20 yakın aile vardı mağdur olanlar. E, yine devlet bu insanların bir kısmını kira sözleşmesi yaparak bunlara evler kiraladı. Bir kısmını da evlere verilerek son aileleri buraya taşıdı. Şu an burada hmm. e, yeni yeni düzene girecek. Tabii ki yeni bir şeyi kuruldu. Birden bire bir şehrin düzene girmesi mümkün değil. Biraz daha zaman lazım ama şimdi burada iş imkanı olursa aslında insanlar fazla bu kadar. E, Üzücü değiller. Eski Hasan Kefe bu kadar şey değil. Sadece iş imkanı olacağı zaman eski Hasan Kefem daha faydalıdır diye düşünüyorlar. Ama şuradaki şu an Hasan, en iyi Hasan Kefe'de bu eserlerle buradaki yeşillik olursa, buradaki insanların iş kapısı olursa aslında çok farklı bir şehir ortaya çıkıyor burada. Peki yani ne gibi iş imkanları çıkacak? Ben hatırlıyorum o zaman dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu e, Yeni Aslan Keyfi tanıtırken burası bir cazibe merkezi olacak demişti. E, Çok daha iyi olacak demişti her şey, hayat. E, tabii ki bir şeyler oturacak artık. Yani geçmişi e, tarih sular altında gömüldü. Artık yenisine bakıyoruz. E, cazibe merkezi oldu mu? Olacak mı? Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Şimdi cazibe merkezi şöyle diyeyim. E, olacak ama yılının değişimi alacak. Çünkü fazla şu an soran yok. ilgilenen yok fazla. daha önce dedikten, hani bir an önce sana gelsin diye her şey çok güzel anlatıldı. Çok güzel yapıldı. Ama hı hı. E, buraya geldikten sonra e, o işler kesildi. E, burası şöyle bir şey avantajı var. Hani burada limana sahip olarak bir, bir çarşı yapıldı. Burada çarşılar yapıldı. Burada çok var. Hastane yapıldı. Yani kamu binaları olarak burada eskisine göre daha çok fazla. Örne vereyim. Hastanede sağlık Ocağı vardı. Şu anda bizde bölge hastanesi var. Tabii hmm. e, iş konusunda şöyle diyeyim. Burada sistem okulları için e, gençlerimiz hepsi şu an işsiz. Örne vereyim. Müzede Erman Lazım var. E, diğer kamu binalarında olacak. Okullarda olacak. Bunlar da böyle bir alınım yapılırsa, bu gençler çalışırsa aslında buranın yavaş yavaş eskisine göre artık sistem oturursa daha güzel bir e, şeyi, daha güzel bir hayat olmasını biliyoruz inşallah ve inşallah da yakın zamanda bunlar gerçekleşecek, biz de bunu bekliyoruz. Biz oradan geldik, hı -hı. bize burada bir umut olarak açık yaptınız ve o ışığın bir an önce aydınlanmasını istiyoruz dedi Hasan Gephtan. Hı -hı. hı hı. Peki şimdi e, bir yeni e, tur geniş bir yeni şekilde bir turizmin başlanacağı da söyleniyor. İşte teknelerle o kalenin önlerine gidilecek herhalde benim anladığım kadarıyla böyle bir turizm başlanacağı söyleniyor siz yıllardır orada turizmle de ilgileniyorsunuz bildiğim kadarıyla ee, şimdi yeni sular altında kalmış Hasan Keyfin e, bunun örneğini var işte Gaziantep bölgesinde e, Gaziantep arasında bir e, Halfiti var Halfeti baraj suları altında kaldı Rum, orada, Rum kalesi var heh, Rum kalesi Bakın, orada bir, bir turizm ya. var Oradaki turizm gibi benzer bir turizm sizce olur mu? Yoksa insanlar eski Hasankeyf'i bilen insanlar artık buraya gelmez mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şey diyeyim. Bizim Hasankeyf düzene girdiği an harfetiyden daha çok güzel bir yerim verecek. Çünkü bizde şöyle bir şey var. Kale açık. Kale'de biliyorsunuz 5000 tane mağara var ve gelen insanlar kaleyi gezecek. Burada günlük tur var. Burada ister sihir, dar geçir, ister buradan Batman'a kadar, Ziyarbakır'a gitmek isteyenler olur günlük burada. İster burada <gülüyor> kamyon vaziyette su dolmuş ve orayı gezmek isteyenler olur. tabii aynı zamanda burada yeni oteller kuruldu. Oteller de olduğu için yeni bir e, restoran Kurulduğu, bizim için daha çok avantajlı olacağını düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda bunlar gerçekleşir ve hasran ki turizm ile dünyanın bir oturur. Çünkü hem tarih hem su halen karşı karşıya duruyorlar ve bu da bizim için ikinci bir avantajımız olacağını görüyorum. Şimdi bunları söylüyorsunuz ama tabii yani e, kabullenmesi önce zor oldu. E, Şimdi biz Tabii ki, dışarıdaki insanlar dışarıdaki şeyde hani benim şeyde, şu an o şu gidiyor. Çocukluğum hayallerim şu an önünde yok oldu. Doğduğum hayallerim gözlerimin önünde yok oldu. Hayır ne kadar şey şapak şey yapsa ama bunun bir çaresi yok. Biz bugünden sonra burada ne yapabiliriz? Burada nasıl vitrozymi kazanabiliriz? De... Burada nasıl insanları ağlayabiliriz? Buna göre ve buna göre bir program yapacağız. Ben de ben sizi öncesinden de tanıyorum. Şimdi e, biz dışarıdan bakan insanlar olarak e, nitelendiriyorum kendimi. O yüzden sizinle konuşmak önemli. Neden? E, ne? Ha sanki ben yıllardır gelip gidiyorum. Senede bir defa gelmiştimdir mutlaka. O bölgede hakikaten böyle el üstünde tutulması gereken bir bölgeydi. Ben oradan işte Diyarbakır'dan e, daha da gerilerden araba kiralık, Hakkari kadar arabayla gezmiş, ilçe ilçe durmuş e, ve görmüş bir, bir gazeteciyim. Hasankeyf'i gerçekten ayrı tutmak lazım. Diğer bölgelerden, diğer illerden, ilçelerden bambaşka bir şeydi. Açık Hava Müzesi gibiydi. Ama e, bu artık yok oldu. Yani yıllardır uğraştık, biz uğraştık, sivil toplum örgütleri uğraştı. Şimdi ben özellikle bu konuyu bir sivil toplum e, dinleyicilerimize de e, paylaşalım. Tabii ki asıl amacımız onlarla paylaşmak. E, yıllardır bu konuda mücadele edildi. Ama asıl sorunun muhatabı, e, bu işten mağdur olanlar, orada yaşayanlar sizlersiniz. O yüzden bu konuyu e, artık orada yaşayanlarla konuşmak istedim. Şu anda çünkü o tarih yok oldu ve orada kalan insanlar da e, enseyi karartıp göç etmeyecekler. Sonra sonuçta yurtları orası ve orada yaşayacaklar ve yeni düzene bir şekilde adapte olmaya çalışacaklar. Belki biz e, gazeteciler olarak e, bu noktadan sonra artık sizlerin daha fazla mağdur olmaması için... Ee, şey, sizin ses, Bu anlamda sesiniz olmak lazım. Bu yönde de ben sizin bu söylediklerinizi çok önemsiyorum. Ee, biliyorum ki oradaki insanlar Hasankeyf yok olmasın diye çok uğraştı. Yine de ben e, şeyi duymak isterim tabii. Demin girdiniz ama yani e, birçok orada tanıştığım benim insan e, mağaralarda doğmuş. Mağaralarda yaşamış, çocukluklarını orada geçirmiş, çocukluklarla e, Şeyden sular altında kaldığını gördüğünüzde yani artık son noktaydı o neler hissettiniz biraz bunları anlatıp e, programımızda yavaş yavaş şu noktalayalım istiyorum yani e, gönlünüzün razı gelmediğini de biliyorum bir yandan ama bir yandan da yeni düzene alışmaya çalışacaksınız tabi mecbursunuz buna e, çünkü artık sular altında kaldı ne diyor ne düşünüyorsunuz bu konuda Alo Alo. Galiba çobanlı Ali hattımızdan düştü. Ee, ben de uzaktayım tabii. Göremiyorum. reji de göremiyorum şu anda. Ee, ancak eğer tekrar bağlanırsak son sözlerini e, duymak isteriz. Tabii. Sesim geliyor mu? Alo. Konuğumun sesini duyamıyorum ben şu anda çok uzaktayım ancak e, radyomuzun da sonundayız zannedersem şu anda Çoban Ali'nin e, sesini duyamıyorum. Ben şöyle bir toparlayayım siz sevgili e, dinleyicilerimiz için Hasan Hasankeyf bugün artık e, yıllardır e, yıllardır mücadele ettiğimiz e, bir konuydu. Oranın önemini anlatmaya çalıştık. Ne kadar kıymetli olduğunu. Yıllardır sivil toplum örgütleri çeşitli kampanyalar yaptı. Ben bizzat her sene gittim, gördüm. Yani cennet gibi bir yerde. İnsan eliyle yapılmış herhalde, Türkiye coğrafyasında abartıyor muyum bilmiyorum ama hakikaten biraz da duygusalım bu konuda. İnsan eliyle yaratılmış... Ee, bu coğrafyadaki en güzel, en mühim yerlerden bir tanesiydi. Çok üzgünüm, çok üzgünüz. Birçok insan çok üzgün. Sosyal medyadan bugün Hasan Kef diye e, paylaşımları e, görürsünüz. E, Çoban Ali merhaba, e, kusura bakmayın. Merhaba. E, ben de uzaklardayım şu anda bir sesimiz kesildi. Ee, ben de çok duygusalım bu konuda. Hakikaten e, sizin sesinizi de kaybedince kendimi anlatmaya başlamıştım Hasan Keyf'in. En son benim sesimi duyabildiniz mi bilmiyorum ama şunu sormuştum. Ee, onunla kapatalım. Ben orada tanıştığım insanları biliyorum ki e, kaledeki binlerce oradaki mağaralarda doğmuş insanlar var. E, yıllardır eminim sizin çocuklu çocukluğunuz da hep oradaki mağaralarda geçti. Hasan Keyf'in sular altında kaldığını gördüğünüzde ...nasıl bir duyguya kapıldınız, neler hissettiniz... Çoban Ali'yi yine kaybettik galiba. Ee, siz değerli dinleyicilerimizden özür dileyelim. Ee, çünkü bu e, uzaktan bağlantılarda ara sıra da olsa e, sorun yaşıyoruz. Ben ilk defa yaşadım. Ama şöyle yapalım. Ee, ben Çoban Ali'yi de tanıyorum. Oradaki birçok insanı da tanıyorum. Özellikle bu soruyu sordum tabii ki. Çok üzgünler. Herkes çok üzgün. Hasan Kev bugün artık yok oldu. Bizim Türkiye'de en büyük e, değerlerimizden bir tanesiydi. Yok olmak zorunda mıydı? Ben yıllardır bunun üzerine de çalıştım, akademik çalışmaları inceledim. Çok fazla bilimsel çalışma da yapıldı. Tek bir gövdeli ulusu barajı yerine işte beş tane farklı yerlerde ama debisi daha düşük olacak. Bunun da amacı tabii ki Hasankeyf'i kurtarmak üzerine işte beşli baraj projeleri vardı ama... Birçok sebebi var sadece oradaki enerji üretimi GAP'ın son projesi olması değil maalesef o barajı yaptılar. Ee, büyük bir inatla büyük bir iradeyle o barajı yaptılar ve bugün Hasankeyf sular altında Hasankeyf yok oldu. Eskisi gibi bir turizm olur mu? Bunu da sormuştum Çoban Ali'ye konuşamadık. Bana sorarsanız eskisi gibi bir turizm olmayacak yeni bir turizm olacak. Eski cazibe merkezi. E, olması mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Elbette e, sular bugün Halifeti'yi nasıl ziyaret ediyorsak Hasankeyf'de öyle ziyaret edilecek ama asıl güzellik, asıl tarih, asıl gerçeklik. E, Artuklular'dan bugüne kalan e, o 12 bin yıllık tarih, e, tarih köprü, eserler birçok şey. E, eserler için bir tırnak açmak istiyorum çünkü eserlerin bir kısmı taşındı. Ama e, yeni yerleşimlerine, modern evlerin e, her ne kadar o coğrafyaya uygun yapıldığı iddia edilirse de bana göre yeni bir yerleşim yerleşimliydi, yeni bir toplu konut. Kırsal'da tek tip toplu konut nasıl olursa e, aynen o şekilde duruyor. Bence bir cazibe merkezi olmayacak yıllardır ilgilenen bir gazeteci olarak. Tabii ki ziyaret edilecek ama eski güzelliğinden artık eser kalmayacak diyelim. Ve Hasan Keşf konusunu e, burada kapatalım. Son birkaç not aktarmak istiyorum. Ben şu anda Isparta'dan bu yayını yapıyorum sizlere. E, daha önce, bundan önce de Niğde, Ala Dağlar'da kısa bir böyle bir yine bir e, proje için gittim, hem dağlara tırmandım. Bu pandemi sürecinde. E, bir haftadır yollardayım, o yollardaki izlenimlerimi mi aktarmak istiyorum? Ben aynı zamanda çevre gazeteci ve turizmle de ilgilenen bir gazeteciyim. E, i̇nsanlar artık şunu gördüm, doğaya daha fazla e, gitmeye başlamışlar. Doğa sporlarıyla ilgilenen, doğa turizmiyle ilgilenen profesyonellerle konuştum. Artık insanlar kitle turizmini topluca bir arada olmaktansa daha e, izole bir, e, tatili bu dönemde tercih ettiklerini tanık oldum. Doğaya gidiyorlar ailesiyle daha e, topluluklardan uzak bir şekilde. Bunu da sizlere hatırlatmak isterim. Ala aladağlar Ala dağlar, e, bu Türkiye'nin en güzel dağlarından e, dağ sisilerinden bir tanesi. Dağcılar herkes orada ilk adımlarını atıyor. Ben de bu konuyla yeni yeni tanışıyorum. Her sene oraya da gitmeye çalışıyorum. Buradan küçük de bir hatırlatma yapayım bu anlamda. Eğer gitmediyseniz Niğde'ye, Aladağlar bölgesine e, oraya da gitmenizi tavsiye edelim diyelim. Ve e, bu haftalıkta ekonomi ekoloji programını böylece sonlandıralım. Sevgili ekonomi ekoloji dinleyicileri, açık radyo dinleyicileri haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek hepinize alasmanlık diyelim. <gülüyor>